Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Alif Lam Mim Zalikel kitabu la raybe fih huden lil muttakin Elif Lam Mim İşte bu o kitaptır ki Onda şüphe yoktur. Takva sahipler için bir hidayettir. <gülüyor> Onlar ki gayba inanırlar, namazı hakkıyla eda ederler ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda sarf ederler. <gülüyor> Yine onlar ki sana indirilene, Kur'an'a ve senden önce indirilenlere, diğer kitaplara inanırlar. Onlar ahirete de kati olarak iman ederler. اُولَٰئِكَ ala هُذًّا işte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler ve yine onlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir.